İlyada, 6. kaset a yüzü sayfa 158'den devam. Sarpedon, Likyalıların danışmanı. Niye diye geldin buraya, zorun neydi? Geldin de sindin ödlek gibi adam. Kim der kalkanlı Zeus'un soyundansın? Zeus'tan gelme yiğitlerden çok gerisin, çok. Yiğit babam Herakles nerede neredesin? Bir zamanlar... Leomedon'un atları uğruna altı gemiyle buraya gelmişti o. Çok az adam vardı yanında. İlyon'u alt üst etmiş sokaklarında insan kovamıştı. Oysa senin yüreğin hepten kov. Bu yüzden adamların yok olup gidiyor işte. Likya'dan geldiysen ne çıkart Troyalılara yardımın mı dokunacak sanki? Çok güçlüsün ama bana boyun eğeceksin gene de. Gireceksin Hades kapılarından içeri. Likyalıların önleri Sarpedon karşılık verdi dedi ki. Telepolemos o senin baban kutsal İlyon'u Kibirli Leomedon'un çılgınlığından yok etti. Leomedon kendisine iyilik eden Herakles'i azarladı. Atları da vermedi ona. Ta uzaklardan o atlar için gelmişti o. Bak şu diyeceğime iyi dinle. Benim elimden gelecek sana burada ölüm. Gebereceksin benim kargımın altında. Şanı bana vereceksin. Atları ünlü Hades'e de canını. İşte Sarfedon böyle dedi. Öteki kaldırdı diş budak ağacından kargısını. İkisinin de uzun kargıları bir anda çıktı ellerinden. Sarfedon boynundan kökünden vurdu Telepolemos'u. Bu acı veren Tunç geçti boydan boya kapladı gözlerini kara gece. Telepolemos vurmuştu onu sol baldırından. Kemiğini hızla sıyırmıştı Tunç. Delmişti etini. Ama babası burada da belayı önledi. Tanrı'ya dek. Sarpedon'u tanrısal arkadaşları savaştan uzağa taşıdılar. Yerde sürünen koca kargı ona çok ağır geliyordu. Ama Sarpedon yere basabilsin diye dişbudak ağacından kargıyı hiçbiri baldırından çekip çıkarmayı akıl edemedi. Hepsi öylesine sıkıdaydılar. Güzel dizlikli akalar aldılar Telepelomos'u götürdüler savaş alanından uzağa. Sabırlı Tanrı Salôdiseus gördü onu. İçinde bir kaynama oldu. Taştı, düşündü sonra kafasında görününde uzaklarda gürleyen Zeus'un oğlunu. Ama saldırızındı. Yoksa kalabalıklar çullanıp adamlarını mı yok etsindi. Ama nasıl bildi yiğit yürekli Odiseus'a tunç kargasıyla öldürmek Zeus'un alımlı oğlunu. Atene bu yüzden dik kalabalığına çevirdi hızını. Odiseus da avladı Korinanos'u, Alastoru, Korinaos'u, Alexandros'u, Alkamdros'u, Halios'u, Neomeno, Oynak Tolgalı Büyük Hector görmeseydi onu Tanrısal Odysseus daha başka Bir sürü Mikyalı öldürüldü Oynak Tolgasını sallaya sallaya geçti Ön sıralardan Dana olarak korku yıldı taştı Sarpet Zeusun oğlu gördü onu sevindi Hiçbir sözler söyledi ona Priamos oğlu bırakma beni yem olmayayım Dana olarak Madem evime sevgili baba toprağıma dönmek yok Madem sevgili karımı yavrumu sevindirmek yok Koru beni ömrüm sizin dilinizde. Sona ersin varsın Böyle dedi o Oynak Tolgalı Hector bir şey demedi Geçti gitti Can atıyordu saldırmak için Argoslulara Yanıp tutuşuyordu öldürmek için bir sürü insanı Tanrısal arkadaşları yatırdılar Tanrıya dek Sarpedonu kalkanlı Zeus'a adanmış güzel Meşe ağacına. Çalımlı Pelagon sevgili yoldaşı Dış budak ağacından kavgıyı baldırından Çekti çıkardı Kesindi soluğu karanlık indi gözlerine Sonra gene soluk aldı Boreas geçti üzerinden uyardı uyuşan canı Argoslular, Ares Hektor'un yumruğu altında ne dönüp kaçabildiler karanlık gemilerine ne de saldırabildiler savaş alanına. Gördüler Ares'in Troyalılarda bir olduğunu. Gittiler geri geri pustular. Priamos'un oğlu Hektor'la Tunç'tan Ares sırayla kimileri öldürdüler o zaman? Öl. Önce Tanrı'ya denk Teutras'ı sonra atları kamçılayan Orestes'i. Aitoryalı kargıcı Tereklos'la Oynamos'u. Oynaposlu, Helenosu, kemeri parlayan Orestiosu, halde de oturur o. Kefios görünün yanı başında. Hep malında mülkündedir aklı fikri. Yanında öbür Biotoyalılar, komşudurlar çok bereketli bir toprakta. Zorlu savaşta Argosluların kırıldığını, Akkoğlu Tanrıça hele gördü. Atene'ye kanatlı sözlerle dedi ki, Eyvah kalkanlı Zeus'un gücü tükenmez kızı, göz yumarsak uğursuz Ares'in çılgınlık etmesine, Menelaos'a boşuna söz vermiş olacağız. Güzel surlu İlyon'u yok Dönecek o. Gel takın adım saldırma gücümüzü. Böyle dedi o. Gök gözlü Tanrıça Atenet dinledi onu. Bir yandan Here, büyük Kronos'un kızı saygılı Tanrıça koyuldu işe altın alındıklı atları koştu arabaya. Bir yandan Hebe arabanın iki yanına demir dingilin... bir o yanına bir bu yanına sekiz tunç parmaklıklı yuvarlak tekerlekleri kodu. Tekerleklerin aşınmaz altın bir çemberi vardı. Tunçtan çemberler geçirilmişti üstüne. Eşi görülmedik bir şeydi bu. İki yanda dingil başlıkları gümüştendi. Araba örülmüştü bir sıra altın bir sıra gümüşle. Çifte parmaklık çepeçevre dolanıyordu arabayı. Gümüştendi arabanın okuda. Tanrıca kavgaya savaş narasına susamıştı. Güzel altın hamudu geçedi okunucuna. Attı üstüne parlak altın dizkinleri çelik ayaklı atları koştu. Atene kalkanlı Zeus'un kızı. Bedenini saran rubayı attı babasının avlusuna. O alacalı rubayı işlemişti kendi elleriyle. Yedi bulutları devşiren Zeus'un gömleğini... Kan ağlatan savaş için silahlarını kuşandı, füsküllü kalkanını attı omuzlarına. O korkunç kalkanda çepeçevre gezildiydi korku, kavga, savunma, adamı dolduran saldırış. Bir de korkunç canavar Gorgon'un başı, korku yılgıt alan azman, kalkanlı Zeus'un delirtisi, yüz ilin yaya erleriyle süslü tolgasını geçirdi başına, iki sorguçlu, dört altın siperli, ayak bastı, alev saçan arabasına... Bu eline ağır uzun kargısını öfkelendiği yiğitleri o kargı ile kırar geçirirdi. ...en üstün güçlü Tanrı'nın kızı... ...Fere kamçıladı atları çabucak... ...gökyüzünün kapıları kendiliğinden gıcırtadı... ...saatler gözetir o kapıları... ...yaygın gökle Olimpos onlara... ...kapıları bir açarlar... ...koyu bulutlarla bir kaparlar... ...ühenleriyle dürtülen atları geçirdiler oradan... ...çok doruklu Olimpos'un en sivri yerinde... ...öbür Tanrı'lardan uzakta oturur buldular... ...Kronos Akkolu ...at kollu Tanrıça here atları durdurdu... ...Kronos oğlu Zeus'a... ...Tanrıların en ulusuna sordu... ''Zeus baba kızmıyor musun Ares'in bu zorbalığına?'' ''Akaların bir sürü iyi yerlerini yok etti körü körüne. Ne sağı ne var, var var, onun ne solu. Ben üzülüp dururken burada.'' Kıbrıs'ta tanrıçayla forlon gümüş yaylı bu hak bilmez akılsız tanrıyı salıyorlar savaşa. Kendileri de yaşıyorlar keyiflerince. Bir tokat aşk edip savaştan atarsam Ares'i ''Gücenin misin bana Zeus baba söyle.'' Bulutları devşiren Zeus karşılık verdi dedi ki öyleyse doyumluk toplayan Atene'yi sal üstüne. Ares'in başını derde sokmaya alışık o. Öyle dedi o. Dinledi onu ak kollu Tanrıça Her'e birden kamçıladı çıladı atları dünyayla yıldızlı gök arasında. Uçtu atlar seve seve. Şarap rengi denize bir tepeden bakan adam ne kadar görebilirse uzağa o kadar yol, yol alıyordu atlar bir sıçramada. Gelince Simoyes ile kavşağına Troya ovasına ak kollu atları durdurdu. Çözüp örttü onları bol dumanla. Simoyes de yerden tanrısal otlar fışkırttı. Tanrıçalar Argoslulara yardım için can atarak erkek güvercinler gibi girdir girdiriyorlardı. Seke seke. Gelip durdular en çok yiğitler de varsa. Kral Diomedes'in çevresini sarmıştı yiğitler. Çiğ et yiyen aslanlar gibiydi onlar. Güçlü yaban domuzları gibiydiler. Durdu orada bağırdı ak kollu tanrıça Çeher'e. Tunç sesli yiğitse yürekli Stentor gibi torun sesi elli adam sesine bedeldi. Utanın Argoslular utanın ve görünüşte alımlı gösterişlisiniz ama aşağılık korkak heriflersiniz gerçekte. Tanrısal Akileus savaştayken Troyalılar çıkamazdı Dardanos kapılarından dışarı. Öfleri kopardı onun amansız kavgısından. Şimdi ise çıkmışlar şehrin dışına. Koca karınlı yemilerin yanında savaşmadılar. Öyle dedi. Topunun gücünü yüreğini dirildi. Göz gözlü gözle Athena'de Teodosolu'nun düştü arkasına atlayıp arabası yanından yarasını üfler buldu onu. Mandaros'un oku ile açılmıştı o yara. ...hepten yorgun düşmüştü Teodosolu. Kalkan kayışı ter içindeydi, bitmişti. ...hal kalmamıştı kolunda. Tadırdık kayışı sildi Karakanı. Tanrıça elini hamuda dayadı dedi ki Teodosolu ne de az benziyor babasına. Teodosu ufak defekti ama ...cenkçiydi... Savaşmayı yasak etmişti bir gün ona. Akalardan ayrılmış tevaya gelmişti. Haberçi gelmişti kadmoslular arasına. Sarayda rahatına bak ye iç demiştim. Ama hiç oralı olmadıydı o. Meydan okuduydu kadmoslulara erkek yüreğiyle. Kolayca yendiydi toplumu. Ben ona böyle destek oluyordum işte. Gerçi ben senin de yanındayım koruyorum seni de. Troyalılarla savaşmanı candan buyuruyorum ama... Savaş yorgunluğu bir kere silmiş senin içine. Alçak bir korku kız kıvrak bağlamış seni. Sen bana sakın bundan böyle... Yiğit oy ne o soğulu Tedavus'un çocuğuyum deme. ...karşılık verdi Yaman diyor Medes dedi ki... ...kalkanlı Zeus'un kızısın sen... ...tanrıça tanıdım seni... ...sana içimi dökeceğim şuracıkta... ...bir şeyim kalmayacak tatlı gizli... ...ne şaşkın kararsız bir halim var benim... ...ne de alçak bir korku bağladı beni... ...ama aklımda hep senin öflerin, ...komadıydın mutlu tanrılarda savaşayım... ...yalnız Afrodit Zeus'un kızı savaşa gelirse... ''Durma sivri kardınla vur'' dediydin. ''Ben şimdi bu yüzden çekiliyorum işte.'' ''Öbür Argoslulara da burada toplanmalarını buyurdum.'' ''Ne yapayım?'' ''Ares boydan boya yayılmış savaş alanına gök gözlü antene karşılık verdi.'' dedi ki ''Tedevus oldu Diyomedes, canımın içi ne Ares'ten kork ne başka ölümsüzden.'' ''Kol kanat olurum ben sana, tek tırnaklı atlarını sal Ares'in üzerine, yaklaş ona.'' ''Saldıgan Ares'ten çekinme.'' Delinin biridir kötünün kötüsüdür o Bir o yana döner bir bu yana Troyalılara karşı vuruşurum demişti Argos Argosluları korurum demişti Şimdi Troyalılar arasında dolaşıyor Salına salına Argosluları unuttu gitti Böyle dedi Stenelos'u Eliyle gitti itti Yuvarladı onu arabadan aşağıya Diomedes de atladı arabaya Tanrıçada hırsla bindi oturdu tanrısal Diomedes'in yanına Diş ağacından dingil ağırlığın altında gıcırdadı bağırdı Korkunç bir tanrıyla en üstün yiğidi taşıyordu o. Harlaz Atene kamçıyı dizginleri aldı eline tek tırnaklı atları sürdü Ares'e doğru. Ares dev yapılı peripası soyuyordu. Aitolyalıların en üstünü Opeisos'un alında olduğunu elleri kanlı Ares. Tam yaparken bu işi Atene Hades başlığını geçirdi başına. Zorlu Ares görmesin diye kendisini. İnsanların baş belası görünce tanrısal diyomedesi dev yapılı peripası kodu olduğu yerde. O orada öldürmüş orada can almıştı. Koştu atları iyi süren Diomedese doğru gelip yaklaştılar birbirlerine. Ares onu tepeleme kırsı içinde uzandı, Tunç kargısı ile atların üzerinden gök gözlü Aten'e eliyle yakaladı kargıyı. Böyle bir itti ki kargu uçtu arabadan uza, gür naralı Diomedeste atıldı Tunç kargısı ile. Pallas Aten'e tutup yöneltti kargıyı tam Ares'in göbeği altına, karınlığın bağlandığı yere tam vurdu onu, yaraladı karnından. Sonra derisini yırtıp kargıyı çekti çıkardı. Ares kavgasına tutuşmuş, dokuz bin kişi savaşta nasıl bağırır çarışta Tunç Ares de öyle bağırdı Akalarla Troyalıları yakaladı bir titreme. Savaşa doymaz Ares öylesine bağırmıştı Bir sıcak günde nasıl algın bir rüzgar kopar da kapkara bir bulut yükselirse havalara Tunç Ares yaygın göğe bulutlar da ağırken Öyle göründü Taylorus oğlu Diomedes'e Tanrılar sanı sark Olimpos'a vardı çabucak Oturdu Kronos oğlu Zeus'un yanına Canı yanıyor çok acı çekiyordu Dösterdini yarasından akan ölümsüz kanı şu kanatlı sözleri söyledi oflaya oflaya. Bu zorbalıklara kızmıyor musun Zeus baba? Biz tanrılar en dayanılmaz acıları hep de birbirimizden çekeriz. İnsanların gönlü olsun diye bak bizim kavgamız gene seninle. Senden çıktı bu kahredici deli kız. Boyuna kötü işler kurar dururuz. Hiç birkaç tanrıysak biz Olimpos'ta hep seni dinler sana başa ederiz. Ama sen hiç azarlamazsın o kızı. Ne bir laf edersin ona ne de öfkeni gösterirsin. Başıboş verirsin ortaya onunla öyle ya bu azın kızı doğurdun sen kendini... ...bu şimdi Sedevus'un havlu, taşlın canlı... ...Premedes'i kaldı bir çoktuma biri... ...Polimsi'nin kaldıları... ...Premedes önce kablosu tanrı şeyleri... ...büreninden sonra atıldı benim üstüme... ...bir tanrıydı... ...neyse ki çelik ayaklarım kurtardı beni... ''Yoksa kalırdım orada uzun zaman.'' ''Ne çekerdin pis fülüler arasında?'' ''Yatardım tuncun altında ölü gibi.'' Bulutları devşiren Zeus yan yan baktı dedi ki... ''Böyle ağlaşıp durma dizimin dibinde dönek.'' ''Olimpos'ta oturan tanrılar arasında... ''Benim en iğren tanrısın sen.'' Hep pırgür kavga savaş işin gücün.'' ''Ele avuca sığma biliyorum.'' ''Arandan gelme sana her eden.'' ''Ben de ona zorla dinletirim sözümü.'' ''Onun öğütlerinden geldi başına ne geldiyse.'' ''Ama böyle acı çekmene de dayanamam. Benim soyumdan gelmişsin bir kere. Benden doğurdu anan seni. Yoksa bu yıkıcı bu kışkırtıcı huyunla bir başka tanrıdan doğmuş olsaydın sen çoktan urana soğullarının yurdundan ta aşağılarda bulurdum kendini. Böyle dedi. Onu iyileştirmesini buyurdu payran tanrıya. İyileştirdi yarayı payran tanrı. Acı dindiren ilaçlar serpti üstüne.'' Ölümlü yaratılmış değildi ki o ak sütle incir özü karıştırılır da, hani çar koyulaşı verir sulu süt verir göz önünde. Saldıran Ares'i öyle iyileştirdi o. Göz açıp kapayıncaya dek he de bir güzel likadoğunu giydirdi temiz rubalar. Geldi orada göz kamaştıran çalımı ile oturdu Kronos oğlu Zeus'un yanına. Argoslu Here ile Alcomene ile Atene büyük Zeus'un evine döndüler o sıra. Artık son vermişlerdi onlar insanların baş belası Ares'in insanları öldürmesini. Altı bölüm Troyalılarla akaların korkunç kargaşalılığı kaldık tek başına Tuştan kargılar çatıştı durdu birbirine karşı Simoes'le Ksantos akıntıları arasında Ola da savaş durmadı Bir o yana uzandı bir bu yana Telemon'un oğlu Ayaz Akaların kalesi önce soylu alındı. Akaması vurdu Trakyalıların en yiğiteri Orios'un oğlunu Yaradı Troyalıların sıralarını Yaradı Aydınlı dostların önünü vurdu onu sık yeleli tolgasından. Tunç Temren saplandı alnına, boydan boya yardım etmiyip karanlık indi gözlerine, yürün aralı Diomedes öldürdü teutras oldu Akilavus'un. Askilos'u. Askilos düzenli Haris Bey'de otururdu. Yaşardı bolluk içinde. İnsanlar onu çok severdi. Evi yol uğrağındaydı tam. Konuk ederdi geleni geçeni. Ama konukların hiçbiri siper olmadı ona. Uzaklaştırmadı ondan para ölümü. Diomedes canını çıkardı ikisinin de. Hem onun hem seyisi Kaleisos'un canını. Onu arabacılık ediyordu Kaleisos o sıra. İkisinin de canı toprağın içine girdi. Öryolos tepeledi resosla, Orpetyos'u sonra yürüdü Ayseposla tedasus üstüne. ...onları süperisi e, Abar var. Bir zamanlar doğmuştu kusursuz Bukalion'dan. Bukalion en büyük oluydu çalındı Leomon'un. Gizlice doğmuştan sonra Bukalion bir derken koyunlarını döşeğine girmiş tarmaş dolaş olmuştu. Süperisi de gebe kalmış, ikizler doğmuştu. ...Meksites'in oğlu elden ayaktan etti onları. Kırdı ikisinin de gücünü, soydu silahlarını omuzlarından. ...Yılmaz savaşçı Polipoides öldürdü Astialos'u. Odysseus da yere serdi Perketeli, Perkoteli, Pidia, Pidites'i. Teokros hapladı tanrısal Paratheon'u. Nestor'un oğlu Antilokos da tepeledi Ableros'u. Erlerin başbuğu Agamemnon öldürdü Elatos'u. Elatos güzel akan Satnoïes ırmağı kıyılarında Sarp Pedasos'ta otururdu. Nii Pleitos yakaladı Pirakos'u kaçarken Erupios da yere serdi Melantios'u. Gür bir Menaleos biri yakaladı, Agestos'u. atları tam dinazıya almış koşarlarken orada çarptılar bir emirhindi dalına. Yayvan arabayı kırdılar okucundan, atlar da kaçtılar şehre doğru. O yana bir daha bir sürü at salgın gibi koşuyordu. Yuvarlandı arabadan düştü tekerleğin dibine, girdi toza toprağa burnunun üstüne tepe taklak, Atreus Menaleos geldi yanına, uzun gölgeli kargısı elindeydi. Agrestos sarıldı bizlerine yakardı dedi ki, Atchavus oğlu kıyma bana sana yaraşır kurtarmalıklar vereyim. Varlıkta babamın çok şeyleri var, turun, tuncu var, altını var, işlenmiş demiri var. Duyarsa akalıların gemileri yanında sağ olduğumu, kurtulmalık verir sana yığınla gönlünü, hoş tutar. Böyle dedi, kandırdı Menaleos'un göğsünde yüreğini eğitimi verip onu tam akaların giden gemilerine göndereceği sıra adamın çıktı karşısına. ...kazarladı dedi ki... ...hey Menelaos kendine gel... ...ne diye dert edersin bu adamı... ...yuvanda Troyalılardan saygı gördün zağır... ...bir tek kişi kaçmasın elimizden... ...kurtulmasın ölüm çukurundan bir tek kişi... ...ana karnındaki oğlanlara bile acımak yok... ...Milyon'da topu birden yok olsunlar yok tutulmasın arkasından hiçbirinin. Bir tekiz kalmasın hiçbirinde. Yiğit Agamemnon böyle dedi. Doğru öğütlerle yola getirdi kardeşini. Kardeşi de Yiğit Andresos'u itti eliyle. Kral Agamemnon böyle inden durdu. Andresos yıkıldı yere, Ateos da ayağını göğsüne dayadı. Diş budak ağacından kargıyı çekti çıkardı. Ne sor bağırdı. Abagalaz dedi ki, sevgili Argoslular, Ares'in kulları. Gemilere çok şey götürelim diye ölülere çullanıp geride kalmayın sakın. İnsanları öldürmeye bakın önce. Sonra ovada bir boydan bir boya serilmiş da ölüleri güzelce silahlarından soyun. Böyle evet dedi, Güç kattı topunun yüreğine. Troyalılar Ares'in sevdiği akaların baskısı altında çaresiz kalıp ta Hilyon'a dek kaçacaklarken Priamos'un oğlu Helenos bilicilerin en iyisi geldi. Aineys da Hector'un yanında durdu dedi ki, Troyalılarla Likyalıların bütün yükü sizin üstünüzde. Sizsiniz en iyi düşünen kişiler. Sizsiniz her atılışta en iyi dövüşen. Durun şurada dolaşın Sıraları haydi. Tutun orduyu kapı önlerinde. Önleyin onların kaçmalarını. Karılarının kucağına düşüp düşmanı bildirmesinler. Sonra canların sıraları tekmiş. Canlandırın. Biz dana olarak karşı savaşacağız burada. Yorgun olmaya yorgunuz ama ne yapalım kader zorluyor buna bizi. Bu ara de Hektor Şehre var konuşamamızla. yaşlı kadınları toplasın kalede. Gök gözlü Atene'nin tapınağında açsın anahtarla kutsal evin kapısını. Orada en güzel en büyük örtü hangisiyse hangi örtüye en çok değer veriyorsa o, alsın onu yaysın güzel saçlı Atene'nin dizlerine. Troya'ya kadınlara çocuklara acırsa kutsal İlyon'dan uzak tutarsa Peydeus'un oğlunu o kızgın kargıcıyı düşmana dağıtmadan usta adamı adasın tanrıçaya on iki tane buzağı. Henüz işe koşulmamış bir yaşında bence akaların en babayı indirir Tideus'un oğlu. Erlere hükmeden Akileus'tan bile korkmadık o kadar. Akileus bir tanrıçadan doğmuş derler ama şimdi öfkeden köpürmüştür o. Kimse onunla boy ölçüşemez güçte. Öyle dedi o. Hektor da dinledi kardeşini. Silahlarıyla atladı arabadan, sivroplarını sallaya sallaya dolaştı orduyu bir boydan bir boya. Canlandırdı korkunç kardeşalığı. Troyalılar döndüler gerisin geri. Karşı durdular akalara. Akalarda geri çekildiler. Bıraktılar adam öldürmeyi. Sandıkan Troyalılar'a yardıma yıldızlı gökten bir ölümsüz indi. İşte Troyalılar döndü öylesine bir hızla. Hektor bağırdı Troyalılar'a dedi ki, bunu canlı Troyalılar, ünlü yardımcılar.'' Erkek olun dostlarım erkek olun nitirmeyin saldırma gücünüzü gideceğim ben Troya'ya e kadar konuşacağım kurultayda ihtiyarlarla karılarımıza diyeceğim yalvarsınlar tanrılara onlara yüzlük kurbanlara dasınlar. Oylak Tolgalı Hector böyle dedi gitti koşarken buluyordu bir topuna bir insesine göbekli kalkanı çepeçevre saran kara deri. Hipokles'in oğlu Glaukos'la Kedeus'un oğlu çarpışma hırsıyla yan yana iki ordunun ortasına çıktılar. Yürüdüler dost doğru geldiler karşı karşıya. Önce gül naralı Diomedes bağırdı dedi ki: "Arkadaş, ölümlü insanlardan kimsin ki perlere ün veren savaşta hiç görmedim seni nasıl çıktın böyle herkesin önüne nasıl dikildin uzun gölgeli kargımın karşısına bahtsız kişi oğulları çarpışır benim gücümle gökten gelmiş ölümsüzlerden biriysen göklerin tanrılarıyla dövüşmeye niyetim yok Dreias'ın oğlu güçlü Likurgos bile onlarla kavgaya tutuşunca yaşamadı o bir gün kutsal Niyasa dağında kolalamaya kalkıştı Dionysos'un süt nilerini süt nileriler hep birden yere attılar değmekle. Dayak yediler yiğit öldüren Likurgos'un övendiresiyle. O vakit Dionysos'un ödü koktu. Denizin dalgalarına attı kendini. Likurgos'un homurtusundan bir titreme almıştı Dionysos'u. Tetis de hemen çekti onu içine. Rahat yaşayan tanrılar kızdılar o zaman. Kronos'un oğlu köretti Likurgos'u. Üstelik çok da yaşamadı o ölümsüzlerden. Tiksindirmişti kendini kaçışmak istemem ben mutlu tanrılarla ama toprağın ürününü yiyen ölümlülerden sen gel. ölüm içerisine ayağını daha çabuk bas. Ee, Hipologos'un ünlü oğlu karşılık verdi dedi ki ulu canlı Tedeus'un oğlu soyumu ne sorarsın yapraklar gibidir insan soyu bir yandan rüzgar bakarsın onları döker yere bir yandan bakarsın bahar gelir yenilerini yetiştirir yeşertir orman böylece soyların biri göçer biri doğar iyice ne bilmek istersen soyumuzu bilir onu en çok kişiler at besleyen Argos'un bir bucağında Epire ili vardır Aeoloslu oğlu Fispos yaşardı orada İnsanların en kurnazıydı o. Bir oğlu oldu, Glowkos doğdu. Belorofontes doğdu ondan sonra. Glaukos'un kusursuz oğlu. Erkeklik, güzellik bağışladı tanrılar ona. Ama Proitos geçirdi gönlünden kötü şeyler. Kendisi ondan çok daha güçlüydü. Sürdü onu Argoslular arasından. Veus almıştı Belorofontes'i Poirotos'un eli altına. Tanrısal Antea, Proitos'un karısı yanıp tutuşuyordu. Belarofontes'le ediyordu, gizlice bir sarmaş dolaş olsam ama birazcık olsun kandıramadı onu. O sıra aklı başındaydı Belarofontes'in. Kadın bir yalan attı Kral Poreotos'a. Dedi ki, Belarofontes'i öldürmezsen lanet sana. O benim zorla koynuma girmek istedi. Böyle dedi o. Kralı birden öfke kapladı. Ama saygı besliyordu yüreğinde. Belorupontes'e kıyamadı. Gönderdi onu Likya'ya. Eline uğursuz işaretler verdi. Üst üste kaplanan bir levhaya yazdı bir sürü ölüm yalgılarını. Hayatasına göndermesini buyurdu. Böylece yok olacaktı o. Belorofantes tanrıların eliyle vardı oraya. Gelince Likya'ya Santos nehrine. Yaygın Likya'nın kralı onu saydı ağırladı onu tam dokuz gün. Dokuz tane öküz kurban etti. Gül parmaklı şafak görününce onuncu gün Belorofantes'e sordu. Damadımdan getirdiğin işaret hani dedi. Alır almaz damadının işaretini buyurdu önce azgın. Kimarya'yı öldürmesini. Tanrı soyundan doğan insan değildi. Kölü aslan arkası yılan ortası keçiydi. Yalımlı nefesiyle kötü soluyordu. Belarapontes buydu tanrıların isteğiyle onu bir anda yere serdi. Çarpıştı sonra ünlü Solimoro'larla. Yildiği savaşların bu ançetiniydi. Erkek gibi Amazonları öldürdü sonra dönüşünde kral onu zorla bir tuzak buldu. Yaygın Likya'dan en iyi yiğitleri seçti gönderdi kusunu ama onlar biz daha dönemediler evlerine. Kusursuz Belorofontes'i öldürmüştü hepsini. Kral da anladı onun tanrı soyundan olduğunu. Alıkoy da orada verdi kızını bütün krallık onurlarını bölüştü onunla. Likyalılar da ayırdılar bahçelik buğdaylık bir tarla ayırdılar en büyük en güzel bir toprağa. Karısı bir çocuk doğurdu bilgili Belorofontes'e İsanros, Hipolokos, Leomedia. Akıllı Zavuz koynuna girdi Leometya'nın. Leometya doğurdu tanrıya denk Tunç silahlı Sarpedon'u. Ama bir gün tanrılar fiksindi Alay Halayon kovasında kaldı tek başına. İnsan uğrağından uzakta giydi kendi kendini. Savaşa doyamayan Ares öldürdü oğlu Isandros'u. Çarpışırken ünlü Solimolar'la kızdı dizginleri altın katmalar temiz. Aldı Leodamya'nın canını. Hiporokos da baba oldu bana. Ben ömürüm onun oğlu olduğum için. Troya'ya gönderdi beni o. Sıkı sıkı sağlık verdi bana. Hep yiğitçe dövüşeyim, üstün olayım başkalarından. Utandırmayayım atalarımın soyunu. Onlar ki Tefira'da yaygın dik ya da en iyi, en ünlü kişilerdi. Ömünürüm işte bu soydan, bu kandan olmakla. Öyle dedi, gür naralı diyor de sevindi, sapladı arkasını bereketli toprağa, insan gürücüsüne bal gibi sözlerle dedi ki, demek öyle ha, demek eski konuğusun sen babamın, tanrısal o bir vakitler kusursuz belerfontesi sarayında tam yirmi gün alıkoymuş ağırlamıştı. Güzel konukluk armağanları verdiler birbirlerine. O yine parlak bir kemer verdi kırmızıya boyalı. testi iki kutlu altın bir tas verdi. Gelirken evde bıraktım onu. Hatırlamıyorum Tedeus'u. Mehmedeyken bırakmış beni o. Tebaye önünde yok olduğunda aka ordusu işte sen şimdi böylece Argosil'inde konuğum olursun benim. Ben delik ya da senin konuğun olurum. Bir gün oraya düşerse yolum kalabalıkta kaldılarımızdan sakınalım. Benim ötüleceğim bir çok troyalı var. Yeter ki Tanrı yoluma kosun onları. Ben de onlara yetişeyim. Senin karşında da bir sürü akalı var. Öldürsün yeterse bizim, değişelim gel silahlarımızı, bellesin atalarla Troyalılar, atalarımızın konuk kardeş olmasıyla övündüğümüzü, böyle konuşup atladılar arabalarından, el sıkışıp abd diştiler. Ama Kronosoğlu Zeus tam o sırada Glaukos'un aklını başından aldı. Seleusoğlu, Diomedes'le değişti silahlarını, altını tonçla değişti. Yüz öküzlük silahı, dokuz öküzlük silahla... Hektor da vardı. Batı kapılarına, kuleye, soyalı da, kızlar koşuştular. Geldiler haber almaya oğullarından, kocalarından, geldiler kardeşlerinden. Akrabalarından haber almaya. Çağırdılar. Hektor onları tanrılara yakarmaya... Acılar bekliyordu o kadınların çoğunu. Sonra vardı Priamos'un çok güzel evine tam elli tane oda vardı orada. Cilalı taştan yan yana odalar. Priyamos'un oğulları yatardı asıl karılarıyla. Ağlunun öbür yanında karşıda kızların odaları vardı on iki tane. Cilalı taştan yan yana düz damlı. Saygıdeğer karılarıyla Priamos'un güreyleri yatardı. Tatlı sözlü gömer tanası çıktı Ektor'un karşısına. Kızlarının en güzeli Lavike'ye gitmek üzereydi. Oğlunun elini aldığı eline diller döktü. Azgın savaşı bırakıp ne diye geldin buraya? Söyle oğlum ne diye. Şehrin önünde çarpışan uğursuz akav oğulları çok mu yoruyor sizi? Seni buraya yüreğin getirdi demek. Zeus'a ellerini kaldırasın yakarasın diye. Dur da tatlı şarap getireyim sana. Zeus babaya öbür tanrılara sunarsın önce. Sonra da kendin içersin. Ne dediği gelecek bak. Yorgun adamın, kızıdır, adamın kızdırır, adamın kızdırıp şarap içini. Halkını korurken kendini çok yordun çok. Oynak soldalı Hector karşılık verdi dedi ki, bana tatlı şarap verme ulu ana. Gücüm unuşuyor çekinirim kızıl şarap dökmekten Zeus'a arınmamış ellerle. Kanla çamurla kirliyken insan karavutuklu kranosoğluna yağlarmamalı. Ama sen elinde sunularla topla yaşlıları, git doyumluk toplayan Atene'nin tapınağına... ...elindeki en güzel, en büyük örtü hangisiyse, hangi örtüye en çok değer veriyorsa al onu. Ört güzel saçlı Atene'nin dizlerine, tapınakta ada ona on iki tane buzağı. Henüz işe koşulmamış bir yaşında Troya'ya, kadınlara çocuklara acısı mı? Kutsal İlyon'dan uzak tutulsun Tedeos'un oğlunu, o azgın kargıcıyı düşmanı dağıtmada usta adamı. Haydi gide dur doyumluk toplayan Atene'nin kapınağına. Düşeyim ben de Paris'in arkasına, çağırayım onu sözümü dinleyecek mi bakalım. Keşke şurada toprak yarasa da yutsa onu. Olimposlu Zeus yarattı onu bela olsun diye Troyalılara, ulu canlı Priamosa çocuklarına. Bir görsem onu Hades'e indiğini, oh diyeceğim unutacağım bütün acıları. Böyle dedi o. Anası da gitti saraya hizmetçileri çağırdı. Onlar da topladılar yaşlı kadınları dört bucaktan. Güzel kokulu anlara indi ana. Orada renk renk şallar vardı. Sidonialı kadınların işlediği şallar. Yaygın denizin ötesinde Helena'yı kaçırdığında tanrıya benzer Asklandros Sidon'dan getirmişti. Aleksandros'tan. Hekabe seçti şallardan bir tanesini Armand diye götürdü Ateneye. En büyüğü, en güzel işlenmişiydi o. Parlıyordu sandığın dibinde yıldızlar gibi. Sonra yola koyuldu hekabe. Öbür yaşlılarda koşuştular ardından. Vardılar kaleye, Atene'nin tapınağına. Güzel yanaklı kisesin kızı, Tea onu kapı açtı. Atları iyi süren, Antenor'un karısıydı o. Tuyalılar komşular da onu oraya. Atene'ye duacılık yapıyordu. ...kaldırdı bütün kadınlar ellerini... ...yakardılar Atene'ye hep bir ağızdan... ...güzel yanaklı Teano da şalı... ...güzel saçlı Atene'nin üzerine örttü... ...yakardı Büyük Zeus'un kızına... ...hey şehrin koruyutusu kanlıçaları... ...en ulusu ne olur kır Diyomedes'in kargısını... ...gelsin batı kapıları önünde dizüstü... ...acırsan ilinize karılara çocuklara... güzel kurban ederiz sana on iki tane... ...henüz işe koşulmamış bir yaşında... Böyle yakardı o Atene'de... ...işmar etti kaldırdı kaşını... ...kadınlar yalvarırken... Büyük Zeus'un kızına, Hektor Aleksandros'un güzel evine yürüdü. Bereketli toyanın en iyi ustalarıyla Aleksandros'un kendisi yapmıştı bu evi. Ustalar oturma ve yatak odaları, bir de avlu yapmışlardı Paris'e. Priamosla Hektor'unkilerin tam yanı başındaydı. Zeus'un sevdiği Hektor girdi eve. 11 dirsek bir boyunda kavgası elindeydi. Tunç dolanmıştı altın bir halkayla. Önünde dört bir yana ışıklar saçıyordu. Yatak odasında buldu Paris'i. Güzel kalkamını zırhını parlatıyordu. Yokluyordu kıvrık yayını. Argoslu Helen'e köle kadınların ortasında oturmuştu. İnce el işleri yaptırıyordu hizmetçilere. Hector görür gelmez Aleksandros'u çıkıştı ağır sözlerle dedi ki sana ne oluyor sersem sende bu öfkene. Yüksek duvarların çevresinde bizim ordu eriyip gidiyor işte çarpışa çarpışa. Bu pıtırtı gürültü senin yüzünden bu savaş senin yüzünden sardı şehri. Zorlu savaşta görünce birinin gevşediğini ona senin çıkışman gerekirdi önce. Kalk davran bakalım haydi. Ateşler içinde yurdumuz yok olmasın. Tanrı'ya benzer Aleksandros karşılık verdi dedi ki. Hakkın var Hector, çıkışman yersiz değil. Ama ne olur sen de dinle beni anla. Turoyalılara hiç öfkem kinim yok. Burada baş başa kalayım dedim acılarımla. Ama karım demin istedi savaşa atılmamı. Yumuşak sözlerle dokundu yüreğime. Benim de öyle yapmamı kesiyor aklım. Zafer değiştir adamını. Şurada dur bekle beni. Kuşanayım Ares'in silahlarını, istersen git arkamdan yetişeyim. Böyle dedi o oynak tolgalı hektor karşılık vermedi. Hele neyse bal gibi sözlerle dedi ki, ah kaynım benim, dayanılmaz kötülükler yapmış bir köpeğim ben. Anamın beni doğurduğu gün keşke bir korkunç kasırga gelseydi, alsaydı beni bir dağ tepesine atsaydı. Ya da bıraksaydı uğurdayan benizin içine dalgalar sürükler götürürdü beni. İnsanlar da bu acı günleri görmezdi. Madem tanrılar bugünleri gösterecekti bize, bari yiğit bir erkeğe düşeydim ne olurdu? Kim tutan bir adam olsaydı o? Kötülüklere karşı koysaydı, aklı başında değil ne yapalım ki? Hiçbir zaman da gelmeyecek atlı başına ama bir gün çekecek bunun acısını. Gel kayıncağım otur şu iskemleye. Biliyorum derdin en büyüğü senin başında. Bunlar ben köpek suratının yüzünden oldu. Aleksandros'un taşkınlığı yüzünden oldu. Zeus verdi bize bu acı kaderi. Bizden sonraki insanlar okuyacak, anlatacak bizi destan gibi. Ektor karşılık verdi dedi ki oturtma beni Helene beni çok sevsen de dinlemem seni. Toyalılara yardım etmemi istiyor yüreğim. Onlar benim yokluğumdan yakınmadalar. Davransın bir parça. Dürtsem şu adamı. Şehirden çıkmadan yetiştin bana. Ben gidip göreceğim evdekileri. Sevgili karımı göreceğim yavrumu bir tanem. Bir daha ya dönerim ya dönmem. Akaların eliyle tanrılar belki de yok ederler beni. Oynak Tolgalı Hector böyle dedi gitti. Az sonra vardı düzenli evine ak kollu bulamadı orada. Çocuğuyla güzel rubalı dadıyla kaleye çıkmıştı. Gözyaşı döke döke inmeye inmeye. Hector evde bulamayınca kusursuz karısını eşiğe çıkıp hizmetçilere sordu. Haydi hizmetçiler gerçeği söyleyin bana. Ak kollu nereye gitti? Görümcelerine mi güzel rubalı yengelerine mi? Güzel örgülü Troyalıların yakardığı Atene'nin tapınağına mı gitti yoksa? Ama kadın dile geldi dedi ki madem gerçeği söylememi buyurdun bana Hektor, sen de bil ki ne görümcelerine gitti ne güzel rubalı yengelerine ne de güzel örgülü Troyalıların yakardığı Atene'nin tapınağına gitti. Çıktı İlyon'un büyük kalesine eridiğini duymuştu Troyalıların duymuştu akaların çok ağır battığını kaleye doğru gitti çıldırmış gibi yanında dadı çocuğu taşıyordu. Kadın böyle dedi fırladı dışarı. Gene o yoldan düzgün sokaklardan gitti. Geçti koca ili vardı batı kapılarına. İlin dışına çıkacaktı o kapılardan. Tam o sırada Andromaki armağanı bol karısı çıktı önüne soluk soluğa. Yiğit yürekli Eyton'un kızıydı o. Eyton ormanlık plakosun eteğinde Tebe'de otururdu. Hükmederdi klik yalı adamlara. Tunç Tolgalı Hektor almıştı onun kızını. Andromakiye karşıladı onu. Dadı da arkasından geliyordu. Memedeki yavrucağızı taşıyordu kucağında. Hektor'un göz bebeğiydi o ışıldayan yıldızına benziyordu. Hector derdi herde ona. Başkaları As Asiyana şehrin kralı derdi. İlyon'u tek başına koruyan Hektor'du da ondan. Hektor baktı çocuğuna gülümsedi. Andromakya yanında ağlayıp duruyordu. Tuttu kocasının elinden diller döktü. Ah kocacığım bu hırs yiyecek seni. Yavrına talihsiz karına acıma yok sende, dul kalmama biliyorum az gün var, akalar üstüne saldırıp öldürecekler seni, sensiz kalmaktansa toprak yutsun beni daha iyi, benim senden başka dayanağım yok, alıp götürdüğü zaman ölüm seni. Yalnız acılar kalacak bana, ne babam var benim ne ulu anam, Klikyalıların düzenli şehrini yıkıp yüksek kapılı Tebe'yi yerle bir ettiği gün Tanrısal Akileus öldürdü babamı, Ayet onu öldürdü ama soymadı gene de. Yüreğinde çok sayıyordu onu İşlenmiş silahlarıyla birlikte yaktı Sonra bir büyük yaptı ona Kalkanlı Zeus'un kızları Dağ perileri kara ağaçlar diktiler babanın toprağına Erkek kardeşlerin vardı yedi tane Birbirinde hadese indi yedisi de Çelik ayaklı Akile öldürdü hepsini Paytak yürüyen sığırları Süt beyaz koyunları yanında Ana ormanlık plakosun eteğinde kraliçeydi Tuttu buraya getirdi onu da Bütün malımızı da aldı getirdi Sonra bor kurtulmalıkla saldı onu o da ok saçan Artemis'in okuyla babasının sarayında ansızın öldü. Sen bana bir babasın Hektor, Ulu anamsın benim kardeşimsin arkadaşısın sıcak döşeğimin. Burada kalede kal acı bana. Yetim koma yavrumuzu karını dul koma. Şu incir ağacı önünde tut orduyu şehre oradan kolay girer düşman. Kolay çıkılır oradan duvarlara. Üç kere denedi orasını akaların en iyileri. İki ayat denedi. Ünlü İdomenos denedi, Ateos oğulları, Teodos'un Yılmaz oğlu denedi. Belki onlara biri söylemişti bunu, tanrı buyruklarını iyi bilen biri. Kim bilir belki de içlerine doldu. Oynak Tolgalı Hektor karşılık verdi dedi ki, ben de düşünüyorum bunları karıcı. Ama savaştan çekilirsem bir korkak gibi, Troya erkeklerinden utanırım. Bakamam uzun entarili kadınların yüzüne. Hün kazanmak için hem babama hem kendime öğrenmişim atıldan olmayı. Troyolularla en önde dövüşmeyi öğrenmişim. Kafama yüreğime koymuşum ben şunu. Elbet bir gün yok olacak kutsal İlyon. Priamos onun iyi kargı kullanan halkı. O vakit ne Troyoluların acısı umrumda olacak ne Hekabe'nin ne Kral Priamos'un acısı. Ne de kardeşlerimin acısı umrumda olacak. O kardeşlerim ki hem çok nem hem soyludurlar. Gene de düşmana boyun eğip gelecekler toprağa. Benim üzüntüm sensin asıl. Tunç zırhlı akalardan biri alacak gününü götürecek seni gözyaşları içinde, düşünüyorum o zaman çekeceğin acıyı, bu yüzden arkada kalacak gözün, Argos'a gidip tezgah soğuyacaksın. gireceksin bir yabancı kadının buyruğu altına, su taşıyacaksın, Meseys ırmağından, hay Irmağına. ırmağına, çökecek omuzlarına kara kadar. çekersin bin türlü sıkıntı. Göz yaşı dökerken görecek biri diyecek ki, Hector'un karısıydı bu kadın. Hector İlyon'un çevresindeki kavgada Troyalıların en başında dövüşürdü. İşte böyle diyecek bir gün bir adam. Yeniden tazelenecek senin acı. Seni kölelik gücünden yüzünden kurtaracak. Böyle bir erkeğin olmadığına yanacaksın. Köleliğe sürüp denirken çığlığını duymaktansa dağlar gibi toprak ötsün beni daha iyi. Ünlü Hector böyle dedi uzakta oluna ellerini, çocuk ağladı, iyice sokuldu güzel kuşaklı dadıya, sevgili babasının görünüşü onu korkutmuştu. Ürkmüştü Tunç Tolga'dan, tepesinde sallanan geleden ürkmüştü. Gülmekten katıldı sevgili babaya ulu ana. Ünlü Hector çıkardı başından Tolga'sını, ışıldayan Tolga'yı bıraktı yere, aldı oğlunu kollarına öptü, salladı. Zeus'a öbür tanrılara yakardı, dedi ki, ey Zeus, ey öbür tanrılar, benim oğlumun Troyalılar arasında babası gibi kendini göstermesini nasip edin. Babası gibi güçlü, mert olmasını, İlyon'da bütün gücüyle hüküm sürmesini, kanlı silahlarla savaştan dönerken Babasından çok daha üstün bu desinler, mutlu olsun anasının yüreği, böyle dedi, ve oğlunu sevgili karısının ellerine, yaşlı gözlerle gülümse ama ana güzel kokulu bağrına bastı oğlunu kocası baktı onlara içi yandı okşadı eliyle karısını dedi ki zavallı karım benim üzme canını günüm gelmeden kimse hadese atamaz beni ama doğduğu günden bu yana hiçbir insan kaçamaz kaderinden ister korkak olsun ister yürekli hadi sen eve git bak işlerine geç tezgahana mekiğinin başına hizmetçilere buyruklar ver. Savaşla biz uğraşacağız başta ben. İlyonda doğmuş büyümüş bütün erkekler. Ünlü Hector böyle dedi. Yeleli Tolga'yı da yerden aldı. Sevgili karısı da yollandı eve. Dönüp dönüp geri bakıyordu. Yaşlar dökülüyordu tane tane. Erleri öldüren Hector'un düzenli eline vardı. Hizmetçiler gördük içeride. Bir sürü kıçkırıklar uyandırdı hepsinin göğsünde. Hektor'un evinde bütün kadınlar yaşayan Hektor içine aladılar Sandıklar savaştan dönemeyecek akaların ellerinde gücünden kurtulamayacak Aris boyalanmadı yüksek evinde giyer giymez tunç katmalı silahlarını Gençti hızla şehrin içinden güveniyordu çelik ayaklarına Ahırda günlerce ile beslenmiş bir at nasıl itiyi koparır da dört nara koşarsa olaya güzel akanırmakta yıkanmadan edemez hani kurumludur başı diktir omuzlarına dökülmüştür yelesi ''Diyecek yoktur çalımına.'' ''Çayırları götür onu çabucak dizleri.'' Pramos'un oğlu Paris'te öylece Pergamos kalesinden aşağı iniyordu. Taşa taşa. Silahlarıyla parlıyordu güneş gibi. Çelik ayaklarıyla Tanrısal hektora götürdü onu. Karısıyla konuşup ayrıldığı yere kavuştu. Önce Tanrı'ya benzer. Alexandros söz aldı dedi ki ''Gevşek mi davrandı Mabeyciğim?'' Alımı koydum seni savaşa gitmekten, Buyurdum gibi vaktinde gelmedin mi? Oynak Tolga ve Ektor karşılık verdi dedi ki, haydi canım senin yiğitliğine diyecek yok. Göz ama senin bu savaşta gördüğün işe, doğru düşünen hiçbir insan. Gevşeten de gevşiyorsun bile bile, senin yüzünden Troyalılar, nice acılar gördü. Yine de duyunca sana söylediklerini, sızım sızım sızlar göğsünde yüreğim. Haydi yürü sonra konuşuruz bunları. Güzel dizlikli akaları Troya'dan kovduğumuz gün Hep var olan gök tanrılarına elinizde kurtuluş şarabı döktüğümüz gün Zeus baba gösterirse bize o günü Yedisi böyle de Hektor böyle dedi çıktı kapılardan dışarı Kardeşi Aleksandros da yanında gidiyordu Dövüşmeye can atıyordu ikisi de Bir tanrı nasıl yel özetleyen gemicilere Özleyen gemicilere yel gönderirse Düzgün küreklere sarılıp denizi geçerken o gemiciler Kesilmişlerdi yorgunluktan bitkindirler Kendilerini özleyen Troyalılara işte Aleksandros'la Hector öyle göründüler. Hakladılar yolda iki adamı. Biri öldürdü kral Areitos'un oğlu Menestios'u. Menestios karnede Menestios, otururdu. Topuz savuran Areitos'la inek gözlü e, Plomedusa'nın oğluydu o. Hector da vurdu sivri kargısıyla Aeneos'u. Ensesinden Tunç Tolga'nın değdiği yerden vurdu. Aldı bütün gücünü cansız koydu. Hiporokos'lu oğlu Glaukos, Dikyalıların önderi vurdu kargısıyla. Lexios'un oğlu İpinikos'u. Vurdu arabasına tam binerken omzundan vuruldu İpinos. Arabadan düştü yere kesildi elden ayaktan. Gördü bunları gök gözlü tanrıça Atene. Baktı Agostlular zorlu savaşta bir bir ölüyorlar. Fırladı Olimpos'un duraklarından kutsal İlyon'a. Apollon birden onu karşıladı. Görmüştü tanrıçayı Pergamos kalesinden. İstiyordu zafer Troyalıların olsun. Karşılaştılar meşe ağacı altında. Önce Zeus'un oğlu kral Apollon dedi ki Ne diye Olimpos'tan ulu Zeus'un kızı? Söyle haydi niyetin ne? Nereye götürür seni ulu yüreğin? Oynak zaferi mi vermek istersin olarak? Kırılan Troyalılara acımazsın bilirim. Gel dinle beni en hayırlısı bu. Gel bugünlük savaşa ara verelim. Sonra gene onlar dövüşsün dursunlar. Vuruşsunlar İlyon'un sonuna gelene dek. Aklınıza esmiş ölümsüz tanrıçalar belli. Gönlünüz bu şehri yok etmek ister. Gök gözü tanrıçı Atene karşılık verdi dedi ki. Öyle olsun okçu tanrı. Aklıma esti geldim Olimpos'tan. Türeyolulara akalar arasına indim. ''Haydi bakalım şimdi sen söyle. İnsanların savaşını durdurmak için düşündüğün ne?'' Zeus'un oğlu kral Apollon karşılık verdi dedi ki, ''Atları iyi süren Hektor'a taşkın bir güç verelim. Korkunç boğazlaşmada çağırsın bir Argoslu'yu, savaşmaya çağırsın kendisiyle tek başına. Tuş dildikli akalarda kabarsınlar. Tanrısal Tan Hektora karşı bir adam çıkarsınlar.'' Böyle de o gök gözcü antenede uydu ona. Tanrıların hoşuna giden bu söz birliğini Priamos'un sevgili oğlu Helenos yüreğinde duydu. Yanına vardı Hector'un durdu dedi ki, Zeus gibi akıllı Hector, Priamos'un oğlu, Senin kardeşinim gel dinle beni, tekmil Troyalıları akalıları oturt yere, çağır gelsin akalıların en yürek Korkunç boğuşmada savaştın seninle göğüs göğüse. Hep var olan tanrıların ağzından duydum, senin şu sıra, Kederinde ölmek yok. Böyle dedi o Hector'dan onu buldu. Çok sevindi. Ortasından tutup kargısını yürüdü. Gitti Troyalların sıralarını durdurdu. Tekmil Troyalılar yere oturdular. Ademem onda oturttu güzel dildikli akaları. Atene ile gümüş ile Apollon birer Şahin oldular. Kondular kalkanlı Midevus'un yüksek meşesine ta tepeye. Oradan dövüşenleri serilecektiler Perler oturmuşlardı omuz omuza Kalkanlar tovdalar Karkılar parlıyordu Kirden esen melkemin altında Denizin yüzüne nasıl yakamoz dökülürse Yakamozun altında deniz kapkara olursa nasıl Teknil sıralar öyle dalgalandı durdu ovada Pektos seslendi iki orduya Dedi ki Troyalılar. Güzel gizlikli akalar dinleyin beni Bakın ne diyor bana göğsünde yüreğim Yukarılardan buyuran kralın solu Anlaşmalarımızı getirmeli yerine Demek niyeti kötü oyalayacak iki orduyu Bakacak ya güzel surlu Troya'yı alasınız ya da Denizler aşan gemilerimizin yanında yok olasınız Akaların en yüreklileri Aranızda işte birbiriyle Savaşmaya çağırıyor gönlüm beni Biriyle gelsin buraya hepinizin adına O dikilsin tanrı salvektorun karşısına İşte benim diyeceğim bu Ve da tanık olsun bana Sivri temrenli kavgısıyla alt ederse o beni, soysuz silahlarımı götürsün koca karımlı gemilere. Ama geri yurduma bedelimi. Troyalılar, Troyalılar'ın karıları orada ateş bayımı versinler ölü gözdeme. Ben onu alt edersem ama, Apollon verirse bana bu ünü, silahlarını soyup tanrısal İlyon'a götüreceğim. Onları okçu Apollon'un tapınağına asacağım. Geri vereceğim sağlam tekneli gemilere ölüsünü götürsün gür saçlı akalar gömsünler onu. Bir mezar döksünler yaygın Helespontos kıyılarında. Sonraları doğacak bir adam geçerken çok kürekli gemisiyle şarap rengi denizin üstünde diyecek ki çok eskiden ölen bir adamındır bu mezar. Erdoğan öldürdü onu. İşte böyle diyecek bir gün bir adam. Benim önüm de silinmeyecek hiçbir zaman. Böyle dedi o, oradakiler kala kaldılar öylece, kutsandılar. Hayır diyemediler, korktular, evet diyemediler. Derken Menelaos kaptı ya, yürüy.